Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhabalar, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Hariciden Sanat Programı'nda ben programcınız Çelenk. Geçen hafta Albin Arda Bağcık'la Berlin'de... Onun kişisel sergisini ağırlayan Charlottemburg'daki Galeri Zilberman'da bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Bu sergi devam ediyor hala gezilebilir şüphesiz. Berlin'e gitmişken bu hafta içinde dinleyicilere, dinleyicilerimiz için Berlin'deki sanat kurumlarından Küçük bir seçki hazırladım. Bu seçkiyi de özellikle yakın dönemde İstanbul'da da görebileceğiniz başka bazı sergilere ya da sanatçıların projelerine bağlayarak anlatmaya çalışacağım. Ee, bahsedeceğim kurumlar Berlin İşe Galeri. Burası bir modern sanat koleksiyonuna da sahip ama hem modern sanat hem güncel sanat alanında Berlin'in önemli süreli sergilerinin projelerini ağırlayan bir kurum. Bir diğeri Cedet Erek'le geçtiğimiz aylarda bir röportaj yapmıştım. Kayıt arşivinden Açık Radyo'nun web sitesinden dinlenebilir. Bergama Stereo adlı projesini ağırlayan Hamburger Bahnhof'tan güncel haberlerim var. Bir diğeri Martin Gropius Bau çok önemli sergilere ev sahipliği yapan. Yakın dönemde de yeni bir direktör Stephanie Rosenthal'ın gelmesiyle dinamizm kazanan, performansa, müziğe ağırlık veren ya da misafir sanatçıları ağırlayarak yeni prodüksiyon yaptırmasıyla ön planda olan eski dinamizmine kavuşan bir kurum Martin Gropius Bağ. Burada da Cevdet'in bir projesi var ama genel olarak sergilerden bahsetmek istiyorum. Ve de MBK, Neue Berliner Kunstverein. Dünya çapında güç, sanat alanındaki güç iktidar listelerinde bir numaralara kadar yükselen, Türkiye'de de işbirlikleri yapan Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır'da da projeler çeken, Hitoş Teyr'in orada yeni kapanan bir kişisel sergisi var. Bir sonraki sergi ise Türkiye'den Şener Özmen'i ağırlıyor. Noye Berliner çok önemli, bağımsız bir sanat mekanı özellikle alternatif projeleri takip etmek adına ...kaçırılmaması gereken bir mekan MBK olarak kısaltılıyor. Bunlardan da size bahsedeceğim. Hemen programa ba başlamak istiyorum. Ee, Cevdet Erek dedim, oradan başlayayım. Takip eden dinleyiciler ya da medyayı da sanat alanına takip eden okuyucular... ...Cevdet Erek'in e, yakın zamanda yani yazdan bu yana... ...Almanya'da birkaç proje üzerinde birden çalıştıklarının farkındadırlar... Bunlardan ilki Saha Derneği'nin de desteğiyle Ruhr Trienneli ve Hamburger Bahnhof'un işbirliğiyle bu işbirliği içinde Freund der Guterres ve Nasyonel Galeri'de var. Hamburger Bahnhof'da sergilenmekte olan Bergamo Stereo başlıklı bir mimari ses yerleştirmesi söz konusu. Öncelikle bunu kısacık anlatmak istiyorum. Ruhr Trienneli dedim. Çünkü öncelikle Bergamo Stereo Yani hali Bergama'daki Pergamon Müzesi'ne Türkiye'den götürülmüş ve orada korunmakta olan Bergama sunağının bu altarın biçimini, içeriğini, sembolize ettiklerini, tarihsel algılanmasını inceleyerek 34 kanallı bir mimari konstrüksiyon, bir yerleştirme, bir stüktür yarattı. Cevdet Erek bu öncelikle Ruhr-Triyeneri bölgesinde Boğum'da bir türbin salonunda sergilendi. Ve yaz boyunca çeşitli konser ve performanslara tabii ki bu yapıtla ilişkisellik içerisinde program, programlanan konser ve performanslara ev sahipliği yaptı. 19 Ekim'den bu yana ise 8 Mart'a kadar devam edecek şekilde Berlin'in eski bir tren garı olan Hamburger Bahnhof'un Bir güncel sanat müzesine ve koleksiyonuna dönüştürülmüş ulusal bir müze burası. Orada sergileniyor. 8 Mart'a kadar devam ediyor. Pek çok da performans yapıldı. İlk performans Cevdet Ereğ'in bizzat bu 34 e, ses kanalı canlı olarak remixlediği bir performanstı. Böyle bir program başladı. Ama bugün itibariyle yeni performanslar var. Ben size yolu Berlin'e düşenlere ya da Berlin'de yaşayanlar için bunları dile getirmek istiyorum. İlki bugün... Hala vaktiniz var çünkü Berlin saatiyle saat 8'de. E, Contagious Deconstructed adlı bir performans. Piyano ve elektroniklerde Andrea Neumann var. Trompet ve elektroniklerde Sabine Erklans var. Turntable ve elektroniklerde Mieko Suzuki var. 14 euro ya da indirimli 10 euro'luk biletlerle müzeden 1 saat evveline kadar alabilirsiniz. Bu bir üçlü. 2018'den bu yana işbirliği yapıyorlar. Deneysel müzik alanında çalışıyorlar ve bu dönem aynı zamanda Berlin'in ya da Dünya'nın önemli elektronik müzik festivali CTM Transmediale dönemi onlarla işbirliğiyle programlanmış bir performans bu da. Bir diğeri 15 Şubat'ta The Aesthetics of Resistance yine saat 8'de. Ayben var. Türkiye'den. David Moss. Walton T. Error. Şimdiden dönmüş olalım. 15 Şubat Cumartesi günü. Rap remixleri var. Bergama e, altlarıyla iş birliğine girecek. Peter Weiss'ın Direnişin Estetiği adlı çalışmasıyla şey var. E, Ayben var. İstanbul'dan bir rapper. Yine Türk hip önemli isimlerinden. Volkan T. Error var. E, Berlin'den. Ve Brian Moss var Berlin'de yaşayan Amerika kökenli bir deneysel vokal müzik üstadı 29 Şubat'ta ise bir DJ savaşı var DJ battle'ı var the Lipok Brothers vs the Nikolai Brothers Nikolai Brothers sanat çevrelerinden de bileceğiniz Karsten ve Olaf Nikolai'yi temsil ederken Lipok Brothers ise Robert ve Ronald Lipok temsil ediyor bunlar atışacaklar Diyelim ee, bir DJ mücadelesi, DJ Battle'ı dinleyeceksiniz. 29 Şubat'ta yolunuz hamburger Bahnhof'a düşerse o kadar beklemek istemiyorum derseniz bir başka sanat kurumuna sizi götürelim. Çünkü sadece ses değil ama beden ağırlıkta performanslara yer veren bir programla karşımızda Martin Gropius Bau. Çok önemli bir sergi vardı onu yeni kapandı özellikle onu vurgulamak istiyorum. 12 Eylül'den 19 Ocak'a kadar yeni biten "Walking Through Walls" adlı bir sergi Berlin'in duvarının yıkılışının 30. yılı şerefine 20. yüzyılın bu çok sembolik e, duvarı hakkında onu bir tür metafor olarak da ele alan e, iktidar ilişkilerini, ayrımcılığı, sınırları sorgulayan uluslararası bir grup sergisiydi. Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'dan. E, mücadele alanlarından zor coğrafyalardan çok fazla işe yer veriyordu. Bu sergi belki üzerine okuma fırsatı bulursunuz. Martin Grappius ba Bağ'daydı. Walking Through Walls çok da iyi külatörlü yapılmış bir sergiydi. Ama onunla eş zamanlı olarak başlayan ve hala devam eden bir seri performans var. Ben bunu söylemek istiyorum size. Çünkü son derece önemli. Rituals of Care adı. Küratörlüğünü bizzat Martin Grapuis Banu'nun yakın dönemde direktörlüğüne geçerek burayı hareketlendirmiş olan Stephanie Rosenthal üstleniyor. 15 Ocak'ta başladı 2 Şubat'a kadar her gün mekana gittiğiniz zaman karşınıza çıkan performanslar var. Aynı zamanda haftanın belli günlerinde o saatte gidip görebileceğiniz performanslar var. Kimler var biraz isimlerini saymak istiyorum. Bu performansların antroposen meselesine, şiddete, onarmaya, tamire, iyileşmeye yönelik olduğunu söylemem gerekir. Ee, binanın kendi tarihiyle, mekanıyla, mekan derken hemen Berlin duvarının oradadır Martin Gropius'ba onu da söyleyip o yüzden zaten diğer sergide O kadar duvarı metaforik olarak ele alıyordu ve binanın kendi fiziki yapısına bakmaya çalışan savaşın verdiği zararlara ve bunun nasıl iyileştirilebileceğine bakan işler var. Jeliki, Atiku, Boy Child, With John Jackson, Johnson, Total Freedom, Pandaying, Cevdet Erek. Şimdi söyleyeceğim: Marcella Evelyn, Bill Fontana, Maria Sabi, Matt Deinwartz'ten ve Bill Guthrie, Baba Murat. E, Antolia Livingstone, Nadia Laura with e, Mikota Stefan Thompson var. E, burada hemen bahsedelim. Cedret Ereğ'in işini gider gitmez görebiliyorsunuz. Performans programlarını elbette takip edin. Ama herhangi bir gün uğrarsanız da 2 Şubat'a kadar Cedret Ereğ'in Hamburger Bahnhof'taki işine de referans veren bir işi var burada. Görebileceğiniz. E, onu kaçırmayın derim. E, binanın girişine İki tane beyaz bayrak çekmiş barış için ateşkes bayrakları gibi düşünün. Birinin üstünde L, diğerinin üstünde R harfleri var. Bizim kulaklıklarımızdan ya da operörlerimizden alıştığımız left ve right yani sağ ve sol anlamına geliyor. Bu anlamda da stereoluğu sağlıyor elbette binanın sağına ve soluna kurulmuş. İçeri girdiğiniz zamansa Eren'in bizzat kendisinin ilk gençliğinde çocukluk yıllarında kullandığı siyah bir operlör var onların bilirsiniz sağ sol iki şeyleri olur iki operörleri olur sessiz terör vermek için bazısı böyle portatiftir de elinize alıp e, taşıyabilirsiniz e Berlin deyince benim aklıma bu e, Almancı olarak tarif edilen Almanya'daki e, göçmen Ailelerin, çocuklarının bu ellerinde 1980'li yıllarda ya da 90'ların başında operörleri omuzlarında taşıyarak bir nevi mobil DJ setlere dönüştükleri dönemler geliyor. İşte buna benzer bir operörü, bir seti, bir müzik setini hemen Martin Gropius Bağ'ın fuayesine koymuş. Yukarıdan kablosu sallanıyor bir kaidenin üstünde tam mekan ortası sanki böyle önemli bir statüymüş bir büstmüş gibi duruyor ve ondan da yine ereğin kendi e, lise yıllarından kalma bu ses sisteminde kendi yaptığı mixler özellikle beat ve seslerle yaptığı e, miksler dinlenebiliyor bunu görebilirsiniz e, diyelim ve bir başka projeye yavaşça geçelim isterseniz Ama ondan önce şunu hatırlatalım. Cevdet Erek, Erek diye bu kadar söyledik. Bu Bergama Stereo ve Martin Gropius bağda gördüğünüz diğer stereo işiyle çok benzer, onun bir varyasyonun niteliğinde olduğunu söyleyebileceğim Bergama Stereo Tip adlı yeni çalışması ise Arter'in 2020 yılındaki ilk sergisi olacak. Burada yine Bergama sunağını ve Selim yeniden yorumlayarak sesli bir mimariye döküyor. Mekana özgü bir yerleştirme. Ee, bu sefer Selenazen Kilotörlüğü'nde 27 Şubat'tan 9 Ağustos'a kadar arterde görülebilecek. Eğer Berlin yolunuzu düşürüp bunu takip edemiyorsanız en azından arterde 27 Şubat'tan 9 Ağustos'a kadar size bahsettiğim bu projeyle ilgili biraz daha bilgi sahip olup biraz kendiniz gidip deneyimleyebilirsiniz. Bir başka kuruma geçmek istiyorum. MBK, Nobelner Kunstverein. Burada çok önemli bir John Jonas sergisi vardı. Yeni kapandı. 26 Kasım'dan 24 Ocak'a kadar devam ediyor. Bir de Dieter sergisi vardı. O da daha dün kapandı. 23 Kasım'da açılmıştı. Küratörlüğünü Marius Pabias'ın yaptı. Çok önemli bir kişi. Sergi bu. Önce oradan bir ses dinletmek istiyorum size. Akabinde sergiden de bahsedeceğim şubesiz. This is Heja. Not the Hedja. She will only appear later in the video. As the video This is a prediction of what she will look like. Networked in Iran, behind the One fraction of a second into the future. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. My predictions are based on uh -huh. extreme probabilities. 100% risk for human health. Statistically, in the future, all humans will die. Entering the future is a massive health hazard. Your body might stretch or fall apart. Well, we cannot, cannot without you, without me, without our without jewels without us gel gün without dikkatli nadasdan sonra without without 16:30'da karşınızdayım. Açık Radyo'nun web sitesinden de programı dinleyebilirsiniz canlı olarak aynı zamanda kayıt arşivinde harici tan sanat programının programın eski bölümlerinde takip etmeniz mümkün. E, müzik ve ses arası verdim. Hidroşte Venedik Bienali 2019 yılındaki Venedik Bienali "May You Live in Interesting Times" başlığı altında düzenlenmişti. Orası için hayata geçirdiği, yapay zekayı ve algoritmalara yer vererek geleceği bize anlatmaya çalıştığı bir iş. This is the future. Bundan bir bölüm size dinlettim. Bugün Berlin'den sergi ve güncel sanat haberleriyle karşınızdayım. O zaman işte Hito Teier nereden bağlanıyor diye soracak olursanız. Her şeyden önce Hito Teier Berlin'de yaşayıp çalışan bir sanatçı. Noe Berliner Kunstverein MBK. Adlı prestijli sanat kurumu 50. yılını kutlarken Hitoşi Teğer adına bir kişisel sergi düzenledi. Bundan 10 yıl önce de kişisel sergisini yapmışlar ve iki kere de denemelerinden oluşan e, yayınlar hayata geçirmişlerdi. Zira Hitoşi Teğer günümüzün teori alanında da en güçlü sanatsal olarak da toplumsal olarak da günümüzün hiperkapitalizm, Dijital yaşam biçimleri, küreselleşme, giderek artan siyasal krizlerine cevap verme biçimleriyle günümüzün en etkin, en güçlü, sesen çok duyulan sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Az önce size bir bölümünü dinlettiğim, This is the Future, yapay zeka ve algoritmalar aracılığıyla görüntü yani medyadan özellikle alınan görüntüler, ve kurgu görüntüler aracılığıyla gelecekte biz nelerin beklediğine dair bir tablo çiziyordu. Bunun yanı sıra Mission Accomplished Balenciage adlı bir büyük ölçekli bir mekanı özgü yerleştirmesi de vardı sanatçının. Ve de yeni bir app bir uygulama da tasarlamıştı. Bir artırılmış gerçeklik uygulaması bu Power FluffSan OS. Oradaki Ziyaretçilere, MBK'ya giden ziyaretçilere ücretsiz olarak indirmeye imkan veriliyordu. Ee, ve çeşitli bizim tüketim toplumumuz, kapitalizm, üretim koşullarımız, bütün bunları sorgulayan çiçekler ve bitkileri metafor olarak kullanarak bunları sorgulayan işleri vardı. Ee, bunlardan bahsetmek istedim. Bu sergiyi kaçırdınız ama takip edebilirsiniz. 23 Kasım'dan 20 6 Ocak'a kadar MBK'daydı. Eş zamanlı olarak günümüzün en önemli sanatçılarından biri sayılan John Jonas'ın da yine kişisel bir sergisi vardı MBK'da. Bu sergiler kapandıktan sonra ise asıl vurgulamak istediğim, şimdiden haberini vermek istediğim bir başka sergi açılacak. 7 Mart'la 3 Mayıs arasında yine MBK'da. These are the only times you have known. Bunlar bildiğin tek zamanlar diye Türkçeleştirebiliriz. Arkadij, Kucu ve Mikael Richter küratörlüğünde bir grup sergisi. İçinde Şener Özmen var. Buradan bunu vurgulayalım. Türkiye'den dolayısıyla MBK'daki sergilerin önemli niteliklerini tekrar hatırlatmış olalım. Buradan isterim. Bir başka sarat kurumuna geçecek olursam Berlin'de. Berlin İşe Galeri'den bahsetmek istiyorum. Berlin İşe Galeri. Berlin galerisi adından da anlayacağınız üzere. Bir defa Berlin'de üretilmiş, Berlin hakkındaki modern ve çağdaş sanat yapıtlarından oluşturulmuş çok güçlü bir koleksiyonu var Berlin İşe Galeri'nin. Bu koleksiyonu mutlaka görmek gerekir. Çok da önemli süreli sergiler hayata geçiriyorlar doğrusu. Bunlardan da bahsetmek gerekir. Benim e, özellikle bahsetmek e, isteyeceğim sergi... Bugün kapanıyor. Bugün hala gidip görme fırsatınız var. Ee, 2019 yılı biliyorsunuz aynı zamanda Bauhaus'un 14 yıl boyunca sadece Almanya'ya değil dünyaya damgasını vurmuş. Bu okulun, bu ekolün Ee, sadece 14 yıl devam etmiş olmasına rağmen hala konuşmakta olduğumuz, ürünlerini kullanmakta olduğumuz bir takım e, ortaya attığı savları konuşmakla tartışmakla olduğumuz Bauhaus'un 100. yılda nedeniyle Almanya'da ve etrafında çok sayıda sergi ve etkinlik e, hayata geçirildi. Bunlardan biri de İstanbul Modern'in ağırladığı e, bir sergi kapsamında da bir Bauhaus bölümüyle vücut buldu belki ondan da kısacık hatırlatarak bahsetmem iyi olabilir diye düşünüyorum e, bu tamamlanmış bir sergi kapanmış bir sergi ama iplikten çözülenler tekstilde küresel anlatılar adlı 22 Şubat'tan 18 Ağustos'a kadar yine İFA İşbirliği ile yani Göte Enstitüsü'nün de destekleriyle yapılmış bir sergi vardı e, bu serginin küçük bir bölümünde de Bauhaus'dan bahsediliyordu Şüphesiz e, pek çok hikayeye yer e, verildiği gibi e, bir taraftan Bauhaus'dan bahsederken diğer e, taraftansa e, bizdeki e, tatbiki güzel sanatlardan da bilgiler e, verilmekteydi. E, şimdi ise duyurmak istediğim sergi Saltta orada Kapsamlı bir Bauhaus sergisi yapılacak her ne kadar 100. yıl kutlamaları sona ermiş. Olsa da Salt Bay yolunda yarın açılıyor 28 Ocak'la 3 Nisan arasında Bauhaus Imaginista uzaklarda İstanbul adlı bir sergi açılıyor. Bauhaus'u kuruluşundan bir 100 yıl sonra gerçekleştirilen Bauhaus Imaginista yeni bir tasarım eğitimi ve üretiminin önünü açan fikirleri Almanya'dan bütün dünya yayılan okula ...güncel bir yorumlama getiriyor... ...diye duymuşlar. Dört bölümlü bir serginin yanı sıra... ...bir dizi, yayın, panel ve sempozyumda... ...oluşan uluslararası bir araştırma... ...projesi olarak Salt Saltbeyoğlu bunu sunuyor. Saltbeyoğlu'nu da... ...Moving Away bölümüyle sunuluyor. Bauhaus anlayışının farklı... ...siyasi ve kültürel bağlamlarda geçirdiği... ...deneyimlere odaklanan bu... E, ...bölüme... ...Türkiye'de tasarımdan... ...tasarım eğitimden örnekler ve toplu... ...araştırmalar da eşlik edecek... Ee, sanat, e, zanaat, tasarım ve mimarlıkla ilgilenenlerin kaçırmaması gereken bir sergi olduğunu düşünüyorum şimdiden henüz görmesem de. Ama benim gördüğüm sergi Berlinische Galeri'de e, Berlin'deki Bauhaus arşivine yer veren, Berlin Senatosu ve Alman Kültür Vakfı tarafından desteklenen çok kapsamlı kronjik akışa sahip bir sergiydi. Bauhaus dönemini temsil ettiği 14 anahtar, ana obje etrafında 14 tane e, tarih, böyle bir vaka analizi gibi incelenmişti. Örneğin çok meşhur bir e, koltuk tasarımı vardır. Marcel Breuer tarafından Breuer sandalyesi, Breuer koltuğu olarak da bilinir. E, bunun hikayesine örneğin odaklanıyor. Yine tasarlanmış bir... Çay e, danlık var örneğin buna odaklanıyor gibi çeşitli objeleri böyle 14 tane farklı objeyi e, ele alarak bütün bu dönemin endüstriyel üretime geçme biçimlerinin nasıl olduğunu, nasıl tasarım fikirlerinin ortaya çıktığını, bunu nasıl tartışıldığını anlamaya çalışıyor. Çünkü Bauhaus 20. yüzyılın en etkin e, okulu, Mimarlık, tasarım ve sanat alanında şüphesiz. Ve aynı zamanda bu 14 yıllık tarihin kronojisine, bunun örneğin başka akımlarla etkileşimlerine, örneğin Dada akımıyla, oradaki sanatçılarla, Bauhaus ekolündekilerin birbiriyle etkileşimlerine yer vermeye çalışan önemli bir sergi. iyi de bir yayın ortaya çıkartmışlardır. Reproduksiyonlar, yeni edisyonlar, remake'ler. De, e, söz konusuydu e, Berlin İşe Kaleri'deki sergi e, bu biçimdeydi e, Bazı tartışmalarının 20. yüzyılın ilk yarısındaki bir sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında biçimlendiğine yer vermeye çalışıyordu e, bu sergi e, uzaklarda sergisinde ise İstanbul Saltbeyoğlu'nda yarına itibaren gezebilecek bu sergide ise Türkiye'deki temel tasarım ve temel sanat eğitimlerindeki önce yaklaşımlar ve eğilimler de irdelenecek. Böylece sergi boyunca Saltbeyoğlu'nun ikinci katındaki Türkiye Tasarım Eğitimler Örnekler Mekanı'nda İTÜ, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, OTTÜ, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, bugünkü Mimar Sinan gibi üniversitelerde işlenmiş bir grup ders herkesin katılımına açık atölyeler eşliğinde yeniden değerlendirmeye açılacak. Evet, Bauhaus belki 2019'da Almanya'da ve dünyada çok ses getirdi ama şimdi Salt Bayolunda da Ee, işleneceğini tekrar hatırlatalım. 28 Ocak 3 Nisan tarihleri arasında. Berlişe Galeri'de ise belki sergiyi bugün gidip görme fırsatı bulamazsanız. Son gün çünkü kapanıyor. Original adı serginin. Y 100 yıl sonrasında o dönemdeki o 14 yıla 14 ikonik obje, tasarım ürünü özelinden yaklaşmaya çalışan bu sergiye bakamazsanız da belki katalojunu inceleme fırsatı bulursunuz diyelim. Önümüzdeki hafta Harici Sanat programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay. Tokyo,